Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar neredeyiz? ayet kelime kerimede ve elzemhum kelimete takva. Onlara kelimeyi takvayı ilzam buyurdu. Yani sekinet indirdikten sonra kelimeyi takvaya onları yapıştırdı. Yani o sekinetle bu kelimeyi takva arasında bir irtibat var. Şimdi arkadaşlar kelimeyi takva deyince aklınıza ne geliyor? Takvalı olmak mı? Hayır, bir kelime var veya bir cümle var, bir ifade, ifade diyelim. Bir ifade var. O ifadenin adı takva ifadesi. Şimdi acaba bu ifade ne? Yani bir cümle var. O cümleyi söylediğimizde bizi takvaya yaklaştırıyor ve bize sekinet indiriyor. Üzerimize sekinet geliyor o cümleyi söylediğimizde. Karadenizler bunu keşfetmişler arkadaşlar. Öfkelendiklerinde yani hamiyyetel cahiliye onlara geldiğinde çok nadir gelir aslında Karadenizlere bu hal. Efendim geldi, geldiğinde ne yapıyorlar arkadaşlar? La ilahe illallah ya diyorlar. İşte kelimeyi takva La ilahe illallah cümlesidir arkadaşlar. Yani La ilahe illallah bize çok sıradan geliyor. Yani nasıl yani? Onu söyleyince sekin etmeyecek üzerimize. Onu söyleyince takvayı başaracak mıyız? Yani takvaya bizi götürecek mi bu cümle? Hani bu kadar basit. Yani çocuk bile söylüyor. Evet arkadaşlar. La ilahe illallah diyememenin onu hiç söyleyememenin yani Allah'tan başka ilah yoktur diyememenin, her şeyi Tanrı gibi görmenin, yani karısını Tanrı gibi görüyor, kocasını Tanrı gibi görüyor, patronunu Tanrı gibi görüyor, çocuğunu Tanrı gibi görüyor, par parayı pulu Tanrı gibi görüyor. Ya yani O kadar çok Tanrısı var ki, la ilahe illallah diyemeyenin. Arkadaşlar, bunu dille söylemekten bahsetmiyorum. Akla, kalbe, zihne yerleştirmekten bahsediyorum. Yani aklın söylemesi, kalbin söylemesi. Zaten akıl da kalp de İslam da aynı şeydir aslında. Bundan bahsediyorum. Bunu söyledik mi bu şekilde arkadaşlar? Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka Tanrı yoksa benim başıma gelebilecek olan şeyler Allah'ın izniyle geliyor demektir. Bitti. Bitti. Bitti. Allah'ın izniyle gelen yine dün okuduk ve in yemses kan allahu bi durrin felakat shiflehu illahu Allah sana bir zarar dokundurmak isterse Allah'tan başkası kaldırabilir mi o zararı senden? Yani dünyanın tırnak içinde söylüyorum bütün tanrılarına hizmet edelim patrona, eşimize, çocuklara işte kimi kimde tanrılık görüyorsak, şarkılarına, şiirlerine bakın hep tapıyorlar birbirlerini arkadaşlar kimde tanrılık görüyorsak, hangi güçte tanrılık görüyorsak hepsi toplansın. Allah'tan gelen bir zararı bizden giderebilir mi? İşte la ilahe illallah bu demektir arkadaşlar. Yani biz böyle muhteşem bir güce inanıyoruz. Bütün varlığı yaratan, her şeyi elinde tutan, o istemedikçe hiçbir şey olmayacak olan, Alemlerin Rabbi, Halık'ı, Yaratıcısı ve bütün o esmanın sahibi olan Allah'a biz inanıyoruz. Bütün güçler Allah'ın elindedir. Dilediğine verir, dilediğinden alır. İşte bazen imtihan eder vermeyerek, bazen vererek imtihan eder. Her durumda biz ne deriz? Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Yani gonca gül geldiği zaman şükrederiz. diken geldiği zaman da ham deriz arkadaşlar. Ham dederiz. Ham ne demektir? Allah bizim isteklerimizi vermese bile biz ondan razıyız demektir. Benim isteklerimi vermese bile ki vermeyebilir. Hazreti Ali diyor ki ben Allah'ın Allah olduğunu her duamı kabul etme işinden bilirim. Yoksa benim emir erim gibi bir şey olurdu yani. Getir, getir, götür, götür. Ver, veriyor. Verme, vermiyor. Ondan al, alıyor. Yani böyle olur mu? Allah'ın benim Rabbim olduğunu nereden biliyorum? Her istediğimi kabul etme işinden. İşte kelimeyi takva takvayı allah Teala onlara ilzam buyurdu. Alusiye ee, baktım dün akşam. El-ilzam, el-emru bis-zebat vel biha. İlzam ne demekmiş? Yani kelimeyi tevhide o kelimeyi takvaya yapışmak, ilzam yapışmak nasıl oluyor? Mültezem diyoruz. Bakın, mültezem neresi? Hacerül Lesvetle Ka'be'nin kapısının arasındaki o dar alan. Oraya mültezem denir. Oraya yapışarak yapılan dualar red olunmaz. Mültezem yani yapışılan yer. İşte Allah Teala da. Onları kelimeyi takvaya yapıştırdız, ona sarıldılar diyor. Allah Teala onları ona yapıştırdı diyor. Peki ilzam ne demekmiş? El emru bi sebat, wal vefa biha. Yani o kelimenin gereğinde sebat etmek. Ve ona karşı vefalı olmak. Sen la ilahe illallah dediysen Allah'tan başka hiç kimse de tanrısal bir güç görmeyeceksin. Gitti mi kalbinizdeki bütün korkular? Gider arkadaşlar. Gider. Biraz kalır çünkü o çok böyle eskiden ektiler içimize. Yani biz korkutularak büyütüldüğümüz için çoğunlukla biraz kalır gene de. Ama... O la ilahe illallah demeyen biri kadar kalmaz. Anlatabildim mi? Hiye kavlul mu'minin sem'an ve tav'an hine yu'merune ve yenhev. Herhangi bir şeyle emrolunduklarında veya yasaklandıklarında yani Allah'tan bir emir veya yasak geldiğinde müminlerin sem'an ve tav'an işittik ve gönüllü bir şekilde itaat ettik ya Rabbi demeleriyle e, gerçekleşir bu ilzam. Yani la ilahe illallah ise Allah ve biz buna inanıyorsak arkadaşlar o zaman Allah'tan başka hiç kimse bizim üzerimizde tırnak içinde Allah gibi hükmedemez. Hükmedemez. Bu kelime-i tevhidin ne demek olduğunu, yani Peygamber Efendimiz Mekkelilere bunu teklif ettiğinde neden şiddetle karşı çıktıklarını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemediklerini, çok güzel anlatır Seyit Kutup Yoldaki İşaretler kitabında. Seyit Kutup'tan bahsettiğim zaman beni dışlayan hatta elinden gelse taşlayacak olan bazı topluluklar var arkadaşlar. Ben ee, pek çok insandan istifade ediyorum. Çocukluk dönemlerimde ilk okuduğum genç yani bu dini eserleri okumaya başladığım gençlik dönemlerimde de Kutup kardeşlerin epeyce bir kitabını okudum, Sfinzilen Kur'an'ın neredeyse tamamını okudum ve çok istifade ettim. Onu birkaç görüşünden dolayı ee, dışlıyorlar, dışarıda bırakıyorlar bazı görüşlerinden dolayı ee, ama bana sorarsanız o kadar hatası olmayan hiç kimse yoktur. Ve hiç kimse de hatasız değildir. Yani biz birisini aman ha arkadaşlar birisini tavsiye ediyorsam veya birinin adını anıyorsam bir alimin, bir hocanın bu o kişiyi hatasız gördüğünü göstermez. Çünkü peygamber dışında hiç kimse korunmuş yani masum değildir. Şimdi arkadaşlar irzam bu olduğuna göre ve sahabeden gelen çok fazla rivayette buradaki kelimeyi takvanın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi olduğu bildirildiğine göre demek ki arkadaşlar la ilahe illallah zikriyle bizim sabit kadem kuvvetli, böyle her esen rüzgarda yön değiştirmeyen, istikamet ehli bir insan olmamız arasında yani hayatımızla bu cümle arasında bir etkileşim var. O yüzden bütün tarikatlerde, bütün virtlerde kelime-i tevhid esastır arkadaşlar. Sayısı değişir, yeri değişir, işte şundan sonra şu kadar çek, bundan sonra filan değişir. Kimisi 100 kere der, kimisi 500 kere der ama kelime-i tevhidin olmadığı bir virt yoktur. Her gün mutlaka e, en az yüz kere yani bu kelime-i tevhidi söylememiz lazım. Ve Karadenizler doğru yapıyorlar. Arada günlük dile, tabii ki yani, değil mi? Tabii ki. <gülüyor> Efendim... E, Arada günlük dile de bu zikirleri yerleştirin arkadaşlar. La ilahe illallah, hasbunallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, subhanallah, Allahu ekber. Çeşitli duygularımızı ifade ederken bunları kullanmak lazım. Takva Allah'ın vikayesine girmek. Emrini tutup azabından korunmaktır. Yani ittakullah dediğimiz zaman biz, yani Cenab-ı Hak bize vettakullah, Allah'a karşı takvalı olun dediğinde ne demiş oluyor arkadaşlar? Allah'ın azabından kendinizi koruyun. Yani korkun aslında uyuyor ama korku Türkçe'de çok olumsuz bir duygu. Arapça'da öyle değil, Kur'an'da öyle değil. Kur'an'daki korku arkadaşlar sağlıklı bir korkudur. Nasıl bir korkudur Kur'an'daki korku? Mesela kilo almaktan korkarak doğru beslenirsin. Mesela karşından gelen arabaya çarpmaktan korkarak sakin ve kurallara uygun araba kullanırsın. Mesela iflas etmekten korkarak kenara bir parça ayırırsın. Bütün kazancını harcamazsın değil mi? Bir sermaye olması lazım yani. Mesela işte söyleyin. Ee, bir, be, bünyenizde bir zayıflık vardır, onun bir hastalığa dönüşmesinden korkarak değerlerinizi belli limitlerin arasında tutabilmek için perhiz yaparsın. Bak bunlar hep sağlıklı korkulardır. Sağlıklı korku, mesela çocuğumu kaybetmekten korkarak öyle her ağzına geleni, her ses tonuyla istediğin gibi söylemezsin değil mi? Ne derler? Bir ergeni yakınında tutmak, el, ıslak elinde sabun taşımak gibidir. Çok sıkarsan da fırlar, gevşek bırakırsan da kayar, düşer. Yani korkarak böyle dikkatle taşırsın. Niye? uzaklaştırmayın? Efendim yanlış ilişkilere gitmesin, eve bağlı olsun, evden uzaklaşmasın diye. Yani bunlar sağlıklı korkulardır. İnsanı hasta eden korku arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Nasıl kurtulacağınızı bilmediğiniz korkulardır. Yani bu hastalık konusu psikolojide tabii tartışmalıdır. Hangi aşamadan sonra hastalık deniyor? Mesela köpekten korkmak hangi seviyeden sonra hastalıktır? Köpekle karşılaşırsam diye sokağa çıkmıyorsan hastalıktır. Yoksa köpeği görünce bir ürpermek, çocukluğunda belki kötü bir anım var, benim var mesela öyle bir anım. Köpek Bir kurt köpeği benimle oynamış bebekken tahmin ediyorum bir şey olmuş yani bende bir, bir etkisi olmuş. Mesela bir ürperirsin ne bileyim baktın karşıdan kalabalık bir üç beş tane sokak köpeği geliyor karşı kaldırıma geçersin. Hani bu korku idare edilebilir. Hastalık aşamasına gelmemiştir. Hayatını etkilemiyor. İşte bazı korkular var ki arkadaşlar mantıksız. Hayatını etkiliyor, korkunun mantığı olmaz gerçi. Hayatını etkiliyor ve artık kontrolden çıkmış, o seni kontrol etmeye başlamış. İşte onlar hastalıklı korkulardır. Sağlıklı korku nedir? O korkudan kurtulmak için ne yapacağım belli. Mesela cehennem korkusu sağlıklı bir korkudur arkadaşlar. 700'e yakın ayette cehennemden bahsediyor Cenab-ı Hak. Yani bizi hasta mı etmek istiyor? Sağlıklı bir korkudur bize anlatıyor çünkü nasıl kurtulacağım belli yani cehenneme gitmemek için ne yapacağım belli işte ittekulla cehennemden kork demektir hesaptan kork mizandan kork amel defterlerinin dağıtılmasından kork onları dikkate al ona göre yaşa takva budur işte arkadaşlar çok sevdiğim bir tarifi var takvanın. Yüzlerce tarif yapılmış. Neredeyse tasavvuf tarihinde kişi sayısınca takva tarifi var. Yani herkes bir takvayı tarif etmiş. Benim sevdiğim tarif, hiç böyle heyecanlanmayın, yeni bir şey değil, yıllardır söylüyorum yani. Belki de şu anda 120. kere oluyor, bilmiyorum. Said bin Müseyyeb'in tarifidir. Tabiundandır Said bin Müseyyeb. Kendisine birisi geliyor, diyor ki takva ne demek? O da soru soran kişiye diyor ki, sen hiç diyor dikenli, çalılık bir arazide yürüdün mü? Siz de yürümüşünüzdür. Herhalde içinizdeki tek köylü ben değilim yani. Köylü olmak da kusur değil. Estağfurullah gerekmez. Arkadaşlar dikenli, çalılık bir arazide yürüdün mü diye soruyor. Hatırlayın şimdi böğürtlen topladınız mı mesela ormanda falan. Ee, ne yaptın diyor yürürken diyor. O kişi de diyor ki, eteğimi topladım dikenlere takılmasın diye, işte paçalarımı sıyırdım, ayağımı basacağım yere dikkat ettim, çekeceğim yere dikkat ettim. İşte diyor takva hayatı böyle yaşamaktır. Haram mı kazanıyorum, kalp mi kırdım, evhama da katılmadan ama arkadaşlar, bazı hassas ruhlar, onlar böyle alıcıları yüz üzerinden doksan, 90 kilometrede devamlı çalışıyorlar. Bütün e, her şeyi çok yüksek seviyede algılıyorlar. Ben bende de var öyle bir tane. Ben de 50-60 civarında duygusallık. Dolayısıyla benim böyle çok bunları hatırlamam gerekiyor. Ama on, o kişilerin böyle bir tane ayet duysa, bir tane hadis duysa uykuları kaçacak. Onlar çok şey yapmasın yani. Dozu iyi ayarlasınlar, onları çok ürkütmek istemem ama arkadaşlar takva dini yaşarken böyle hassas, titiz bir şekilde yaşamaktır. Peki takva nafilelerle mi ilgilidir, farzlarla mı? Yani çok nafile oruç tutarsam, çok nafile namaz kılarsam, işte başörtümü daha büyük, daha kocaman yaparsam, işte ne bileyim yani çok sadaka verirsem mi takvalı oluyorum, yoksa farzlara ve haramlara çok riayet edersem, orada çok titiz davranırsam mı? ikincisi arkadaşlar. Bu yüzden takva istisnai değildir, herkese farzdır. Takva en alt seviyede herkese farzdır. Yani bu işlemi yaparken, yaparken bankada şöyle bir işlem yapıyorum, faize bulaşıyor muyum? Diyelim ki bulaştım, kaçınılmaz bir şekilde. Peki ne yapacağım bunu? İşte demin konuştuk, yeme içmemizle bizim ahlakımız arasında, ibadetlerden aldığımız zevk arasında bir ilişki var arkadaşlar. Kur'an'dan ben onu anlıyorum yani. Bir ilişki var. Dolayısıyla pür helal nasıl yerim yani kazancımı? Şaibeli olanı nasıl ayırırım? Nasıl korurum kendimi? İşte dilime nasıl hakim olurum? Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Seni yüzü koyun cehenneme sürükleyecek olan şey dilinden başka bir şey değildir diyor. Her ağzına geleni söylemek kişiye günah olarak yeter diyor. Takva, Allah'ın korumasına girmek, emrini tutup azadından korunmak korunmaktır. Kelimeyi takva denmesi ihtisas veya edna mülabese veya beyaniye olabilir diye burada efendim belagat açıklamalarına girişmiş. Onu geçiyorum. Birçokları kelimeyi takva'dan murat, kelimeyi tevhid ve şehadet olduğunu söylemişler. İşte demin söylediğimiz. Yani ki, ya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah veya eşedü en la ilahe illallah ve eşedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Bu arada bir parantez açayım arkadaşlar. Ee, bu kelimeyi tevhiddeki ilah kelimesinin yerine la ilahe illallah var ya, o ilah kelimesinin yerine esma Hüsna'nın her birini koyarak çalışın, işte bunu benimsediğinizde, şirkin tozu bile artık size bulaşamaz. Örnek veriyorum: La fettah illallah. Allah'tan başka her kapıyı açan yoktur. Yani artık para her kapıyı açar diyemezsin. La alime illallah. Allah'tan başka her şeyi bilen yoktur. Yani benim şeyhim her şeyi bilir diyemez. Bizim hocamız her şeyi bilir artık diyemez. Kocam her şeyi bilir diyemez. Hepsini böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. La aflu ve illallah. Allah'tan başka her kusuru affeden yoktur. La razaka illallah. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Rızkı Allah veriyor. Bakın insanı nasıl bütün bağımlılıklardan kurtarıyor, bütün ilişkilere bağımlılıktan, insanların kendini başkalarına muhtaç hissetmekten, kendini böyle başkalarının önünde iki büklüm bir menfaat düşüncesiyle böyle hareket etmekten kurtarıyor, insanı özgürleştiriyor, İnsan, arkadaşlar tevhid inancı olmadan insanın izzeti de olmaz. Çünkü şirk ne demektir? Şirk, insanın kendi gibi bir yaratılmışta tanrılık görmesi demektir. Çünkü Allah dışındaki her şey yaratılmıştır. Diyelim dağa tapıyorsun, güneşe tapıyorsun. Ne tapıyorlar yani sizi tenzih ederim. Ne bileyim bir hayvana tapıyorlar, çeşit çeşit şeylere tapıyorlar. Düşünsenize yani kendisi gibi o da bir yaratılmış, üstelik bütün yaratılmış içinde eşrefi mahluk olan insandır. Yani bütün o yaratılmışların en şereflisidir. Tutuyor kendinden aşağıda olan, şeref bakımından yani, kendinden aşağıda olan yıldızlar mesela. Astroloji öyle bir noktaya geldi ki arkadaşlar bu burcun ne hikayesi var ya, yani vallahi tapıyorlar, yıldızlara tapıyorlar söyleyeyim size. Her şeyi onunla açıklıyorlar. Onun için e, bu tevhid bilincine ulaşmak bu şekilde Esma-i Hüsna alimleri bunu söyler. Yani ilah kelimesinin yerine bütün isimleri koyduğunuzda işte o mükemmel tevhidi o zaman anlayabilirsiniz. Yani bir insanın anlayabileceği kadar. Efendim bu her türlü olabilir. Yıldızların insanın doğum tarihiyle ilişkisinde bir etkisi vardır. Ama benim karakterim ve hayatta başıma geleceklerle ilgili diyelim bin tane faktör varsa bir tanesi odur yani. Her şeyi tek başına belirleyemez. Her şeyi tek başına belirlediğini düşünmek bana göre tehlikeli bir düşüncedir. Zira bütün takvanın başı ve esas şartı kelime-i tevhiddir. Çünkü kelime sen kelime-i tevhidi başaramamışsan, içselleştirememişsen, kalbine, ruhuna, aklına, fikrine nakşedememişsen, namaz kılsan ne olacak, zekat versen ne olacak, işte çeşitli ahlaki davranışlarda iyiliklerde bulunsan ne olacak? Çünkü ne yaptın? O iyiliklerin Allah ile bağını kuramıyorsun. İmanın şey tesbihin imamesi koptu yani. Ee, onun için sure-i Muhammed'de yani Fetih suresinden hemen önceki surede fealem ennehu la ilaha illallah وَاسْلَاوْ فِرْ لِذَنْ بِكَ وَلِلْ مُؤْمِن۪ينَ müminat buyurulmuştur. Surede böyle bir ayet-i geçmişti. 19. ayet-i kerimesi. Bilin ki o Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Böyle olduğunu bil. وَاسْتَغْفِرْ bir بِكَيْفْ Günahının bağışlanmasını dilevvelil mu'minine vel Mukminat erkek ve kadın müminleri içinde istiğfar et demişti Peygamberimize. Tirmizi ve Abdullah bin Ahmet ve Dâra Kutni saire Ubey bin Ka'ab'dan merfuan rivayet etmişlerdir ki, kelimeyi takva la ilahe illallah'tır. İbni Marduye dahi Ebu Hureyre'den ve Seleme bin El-Ekva'dan öyle rivayet etmiştir. Ebu Hureyre'den bir rivayette Muhammedun Resulullah ile beraberdir. Ahmet ve Hib İbni Hibban ve Hakim de Humran'dan tahric etmişlerdir ki Osman bin Affan radıyallahu an bu yani Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim buyurdu. Ben bir kelime bilirim ki, şimdi burası peygamberimizin sözü. Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir kelime bilirim ki onu kalbinden hak olarak söyleyen bir kul nara haram olur. Yani bak cehennemden kurtulmak nasıl kolay görüyorsunuz değil mi? Kalbinden tam inanarak bu kelimeyi, bu cümleyi birisi söylerse cehennem ateşi ona haram olur. Bunun üzerine Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh da dedi ki ben size söyleyeyim nedir? O kelimeyi ihlastır ki Allah Teala onu Muhammed'e ve ashabına ilzam buyurdu. Ve o kelimeyi takvadır ki Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e vefatı sırasında telkin buyurdu. şehadetu en la ilahe illallah. Ebu Hayya'nın nakline göre Hazreti Ali'den ve İbni Ömer ve İbni Abbas'tan dahi rivayet olunmuştur. Hazreti Ali'den ve İbni Ömer'den La ilahe illallahü vallahu ekber diye Misver bin Mahreme'den La ilahe illallahü vehtehu la şerikeleh diye yani bu kelimeyi takvanın çeşitli rivayetlerde nasıl geldiğini söylüyor ki, bunları bizim e, alimlerimiz, büyüklerimiz hep namazdan sonraki tesbihata yerleştirmişlerdir. O tesbihat da boşuna değildir arkadaşlar. Namazı kılıp da tesbih çekip dua etmeden kalkıyoruz ya arkadaşlar, çalışıp da ücretini almadan giden ahmaklar gibiyiz yani. Çünkü namazdan sonra yapılan dua reddolunmaz. O tesbihlerle ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Subhanallah, Allah'ım senin için hiçbir eksik ve kusur düşünülemez demektir. Senin için hiçbir eksik ve kusur düşünülemez. Yani sen ne yaptıysan doğrudur, güzeldir. Elhamdülillah, demin söyledim, her durumda ben senden razıyım. Allahu Ekber, hiç kimse Allah gibi yüce değildir, en yüce, en büyük Allah'tır. Günde beş kere beynine format atıyorsun arkadaşım ya. Kalbine format atıyorsun. Hayatına format atıyorsun bu tesbihlerle. Onun için büyük bir kazanç yani vakti imkanı olanlar için. Bir de dakika tutun bakalım ne kadar sürüyor. Yani bir de sonra sosyal medyada gezinirken dakika tutun. Bakalım ne kadar sürüyor arkadaşlar. E, Ata bin Ebi Rebahtan ve Mücahid'den de La ilahe illallahu vehtahu la şerikele lehul mulku ve lehul hand ve huve ala kulli şeyin kadir diye de rivayet olunmuştur. Hasan-ı Basri'den menkul olduğu üzere ondan nakledildiğine göre bazıları da bu kelimeyi takva için işte size Ali Üsi'den aktardığım gibi sebat ve ahde vefa demişlerdir. Yani dün akşam alusi'den böyle sayfalarca okudum. Sonra baktım ki arkadaşlar, orada geçenleri elmalı zaten özetlemiş. Ya aynı kaynaktan ya başka kaynaklardan. Ee, dolayısıyla hakikaten çok muhteşem bir tefsir. Tefsir ettiği yerler için. Ama bazı yerleri de hiç tefsir etmeden, bazı sureleri sadece mealli vererek geçmiş. Buna göre kelime-i takva, akti sulh. Yani barış anlaşması. Tabiri aharla sulh ahitnamesi demek olur. Çünkü bununla müminin ve müminat korunacak ilerisi için hazırlanacaktı. Ama müminleri hani hatırlayın Ömer ile Ebubekir arasındaki konuşmaya değindik dün. O sırada Müslümanları bu anlaşmayı kabule ne e, yatıştırdı? sakinleştirdi. Arkadaşlar, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ne yaparsa doğrudur. Rabbi ona yanlış yaptırmaz. Yanlış yapması için izin vermez. Bu düşünce, yani Peygamber hakkındaki imanları ve Allah ile Peygamber arasındaki münasebet konusundaki imanları başta Hazreti Ömer olmak üzere kalbinde sıkıntı olanlara şifa oldu. Bu anlaşmayla mümin ve müminat korunacak, bunu da okuduk, İlerisi için hazırlanacak. Yani Cenab-ı Hak size bazen arkadaşlar allah Teala bir şeyi vermemekle gelecekteki daha büyük şeyleri kazanmanızın yolunu açar. Bunun örneği, yani çok örneği var da benim için, Yusuf kıssasını biraz çalışmış bir kardeşiniz olarak arkadaşlar, şöyle düşünürüm hep. Hazreti Yusuf, babasının yanında, babasının sevgili oğlu olarak kalsaydı arkadaşlar, o böyle sevgi denizi, sevgi ummanı içinde kalsaydı, en fazla ne olabilirdi? Yani tabii Allah isterse gene olurdu da. Yani nasıl yaşıyordu Yakup Aleyhisselam? Arkadaşlar Filistin'de bir çoban olarak yaşıyordu. Hayvancılık yapıyordu. Mısır'a sultan olması için Yusuf'un, Önce evden kaçırılması, kuyuya atılması gerekiyordu. Sonra diyelim geldi, saraya yerleşti, vezirin evine yerleşti. Vezirin hanımı iftira atmak suretiyle onu hapse atmasaydı, kralın Yusuf'tan haberi hiç olacak mıydı arkadaşlar? En iyi ihtimalle bir bürokrat olarak, Vezir'in evlatlığı ve iyi yetişmiş bir bürokrat olarak çalışacaktı Mısır'da ama Allah onun sultan olmasını istiyordu. Sultan olması için de hapse atılması gerekiyordu arkadaşlar. Yalnız ne şartla Allah'ın açtığı bu kapılardan, açtığı bu imtihanlardan gerektiği gibi geçmen lazım. Onun için benim çok hatırlattığım bir şey var, hep dua ederiz. Allah hayır kapıları açsın diye bazı böyle kısmet, işte şifa, rızık iş arayanlara falan arkadaşlar Allah kapı açar ama sen bön bön bakarsın veya küçümsersin veya görmezsin bile yani Hızır'ı görmeyen o zengin gibi hikayesi anlatılan görmezsin bile onu bir fırsat olarak bile görmezsin insanlara iş buluyoruz bazen çok perişan mesela. Beğenmiyor arkadaşlar. İşi beğenmiyor. Çok var bak başını sallayanlar var aranızda. İşi beğenmiyor. O şekilde onun bunun vermesiyle yaşamaya razı yani. Halbuki işte oradan başlasa belki bir şey olacak, belki başka bir şey olacak falan. Ee, en hasıl arkadaşlar bu böyledir. Allah Teala bizi kolumuzdan daha bazılarına kolundan tutarak zorla verir. Mesela doğduğunda zengin olarak doğar. Nereye elini atsa işi rast gider. Bazılarına Allah böyle verir ama o da imtihandır. Bazılarına da vermeyince Mahmut, Neylesin Mahmut hikayesindeki gibi her hiç her tuttuğundan elinde kalır arkadaşlar. Çeşit çeşit hayatlar ve imtihanlar var. Ama bilelim ki Allah Teala bir şey vermek istediğinde de bunu bütün peygamber kıssalarında görüyoruz. Sebepler yaratır. Hazreti Meryem'e ağacı salla hurma üzerine dökülsün dedi. Hazreti Musa'ya asanı taşa vur Oradan pınar fışkırsın dedi. Yani pınarı fışkırtmadı. Hurmayı kendisi dökmedi. Denizi yarmadı asa vurulmadan. Yani kul da üzerine düşeni yapacak. Neyse o konuda ben çok e, konuşurum sözü, sözü açınca. Şu bölümü tamamlayalım. E, bu anlaşma da, efendim bu anlaşma sayesinde Müslümanları ilerideki daha büyük zaferlere hazırladık. Bunu da evvelki manada derç mümkün ise de bu mana nazmın siyakına daha yakındır. Nitekim şöyle buyuruluyor. Vekanu ehakka biha ve ehliha. O dar, o kelimeyi takvaya yani ehak yani çok layık ve ehil onun ehliydiler. Yani kelimeyi tevhid uğruna katlandıkları fedakarlığı düşünün sahabenin arkadaşlar. İşkence gördüler, mallarını kaybettiler, aileleri dışladı, toplumları dışladı, muhacir oldular, defalarca savaştılar hep Kelime-i Tevhid'i söyledikleri için. Dolayısıyla o Kelime-i Tevhid'e yapışmak onlar için muhteşem bir geçmişi olan, muhteşem bir tecrübesi olan, hayatlarının mihveri olan ve çok iyi yaptıkları bir şey. Bunu zaten bunun sınavını defalarca geçmişler yani. Öyle bir kelimeyle korunmak diğerlerinden ziyade onların haklarıydı. Hem de onun onu hıfsuz iltizama ehil müşrikler değil onlar idi. Çünkü Allah onlardan razı olmuştu. O hamiyeti cahiliye sahibi müşrikler korunmaya layık olmadıkları gibi onu yani kelime-i tevhidi muhafaza ve idame etmek ehliyetini de haiz değildiler. Niye arkadaşlar? Çünkü müşrikler bir, bir şeyle söyleyeyim menfaat peresttiler. Peygamber Efendimiz'e neden iman etmediler arkadaşlar? Gelirlerimizi kaybederiz, bir tek Tanrı'ya inanırsak ''Bu putları Kabe'den çıkarırsak bütün ticaret kazancımızı kaybederiz.'' dediler. Ne zaman ki Mekke'nin fethinden sonra ve hacdan sonra Kabe'nin değerinin azalmayacağını, gene ticaretlerinin devam edeceğini anladılar, akıl akı Müslüman oldular. Münafıklar niye ehil değil kelime-i tevhide? Çünkü onlar da korkak. Yani arkadaşlar, ben size tabii çok basitleştirerek indirgeyerek söylüyorum. Farkındayım bunun indirgemeci bir açıklama olduğunun, ama aklımızda kalsın diye. Menfaat, perest ve korkak insan kelimeyi tevhide yapışamaz arkadaşlar. Menfaat, perest ve korkak insan kelimeyi tevhide her ortamda kimseyi Tanrı bilmeyecek, hiçbir memfatin önünde eğilmeyecek, hiçbir şeyden korkmayacak ki. Kelime-i Tevhid'i her yerde müdafaa edebiliriz Nitekim öyle oldu. Müminler korundu ve akıbet onların oldu. Müminler o Mekke'ye müşriklerden daha ehak ve layıktır, daha ehildir diye de yorumlanmış bu ayet. Çünkü ve kânû ehakka biha ve ehleha. Oradaki ha zamirleri acaba kelime, Kelimetün müennesdir oraya mı gidiyor? Kelimet et tekvâdaki kelime kelimesine mi gidiyor? Yoksa bununla Mekke mi kastediliyor diye farklı yorumlar yapılmış. Ee, ay Eğer Mekke de kastedilse o da doğru. Çünkü o Mekke'nin sahibi olmaya müminler, müşriklerden daha layık ve daha ehil. Dolayısıyla Allah o hikmete mevdiği, Takvayı onlara ilzam buyurdu, harp ettirmedi. Orayı harpsiz bir şekilde teslim alacaklar zaten. Ne zaman? İki sene sonra. Bir sene sonra umreye gelecekler, iki sene sonra da Mekke fethedilecek. Ve kana Allahu bi kulli şeyin alima, Allah her şeyi bilmektedir, her şeye alimdir. Filvaki bu sulh. Yani bu Hudeybiye anlaşması Müslümanlar için bir fethi mübil mebdeyi olmuş, başlangıcı olmuş. Bu dakikadan sonra artık hep fetihler var Hudeybiye'den sonra. Ve çok geçmeden Müslümanlar öyle çoğalmıştı ki, bu kere Hudeybiye'ye yalnız 1500 kişiyle gelebilen Müslümanlar, yani bu ziyarette 1500 kişiydiler, iki sene sonra 10 bin kişilik müeyyit bir orduyla Mekke'nin fethine gitmişlerdir. Yani Allah Teala o iki sene içinde onlara böyle bir, kahredici bir üstünlük, savaşılamaz, karşı koyulamaz bir üstünlük onlara nasip etti. Evet, geldik surenin içinde benim en sevdiğim bölüme. Burası aşırı şerifimdir, çok okurum. Efendim onu da inşallah yarın kaldığımız yerden devam ederiz. 27. ayete gelmiş olduk arkadaşlar. Allah'a emanet olun.